Fussilet Suresi Mekki olup 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Hamim Tenzilum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 وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا senin bizi davet ettiğini inançlara karşı kalplerimiz kapalıdır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 فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ لِلْمُشْرِكِينَ ben de sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız sadece bir tek ilahtır. O halde ona yönelerek doğru yolda yürüyün. Ondan af dileyin. Ona eş, ortak uyduranların, vay haline. الذين <gülüyor> O müşrikler ki zekat vermezler, ahireti de inkar ederler. إِنَّ الَّذِينَ İman edip Makbul ve güzel işler işleyenlere ise, kesintiye uğramayan bir mükafat vardır. قُلْ اَا اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ De ki, siz dünyayı iki günde yaratan Allah'ın tek ilah olduğunu inkar edip, ona bir takım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan Rabbül Alemin'dir. وَجَعْلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَرْقِهَا وَبَارَكَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا ف۪ي أَرْبَعْتِ اَيَّامٍ سَوَاءَ لِسَّانِ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 فَاِنْ فَقُلْ صَاعِقَةً صَاعِقَةِ عَادٍ Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de. Ben sizi Ad ve Semud halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ Kendilerine önlerinden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 o mahluklardan daha kuvvetli olduğunu görüp anlamadılar mı? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامِ النَّحْسَاتِ فِي اَيَّامِ النَّحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 kendi âlehlerinde şahitlik ederler. Qâlû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 Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz.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 Onlara bu imkan verilmez. Ve kıyıttılarlarmı Qur’an’a, fzeyinul hüm ma bine aydihim ve ma kalfhüm, ve hakkı عليهمül qaulü fi ummiya, qadı xalatmiya qablihüm min al jinni ve al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 onu bastırmayı umabilirsiniz. İşte biz de, onun için, o kafirlere, dünyada şiddetli bir azap taktıracağız. Ve ahirette de,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 ayetlerimizi bile bile rek ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır. <gülüyor> Kafirler cehennemde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 Seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost olu vermiş.. Ama kötülüğe karşı iyilik hasreti, ancak sabredenlerin kârıdır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 Gece gündüz onu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar. O min ayatihi enke tara al-adhkhashae fa iza unzila 'aleiha al-maaehtazzat warabat inna alladhee ahya al-mevtaynihu 'ala kulli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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفن علينا أَفَمَن يُلْقَى فِنَارِ خيرٌ أَم مَن يَأْتِي أَمْنِيَةَ دَيْنِ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَيْطَنُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ Kendilerine gelen bu şanı yüce dersi inkar edenler elbette cezadan kurtulamazlar. Halbuki o eşsiz ve pek kıymetli bir kitaptır.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 eğer biz Kur'an'ı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 مَنْ <gülüyor> Kim makbul ve güzel işler yaparsa kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına asla zulmetmez. اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ قِيَامَتْ يANİ DİRİLME VAKTİNİ YALNIZ O BİLİR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 ama dikkat edin ki onlar Rablerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki O her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır.